531, numaralı konu, sahabenin Kur'an ve namazla meşgul olan kimseye hizmet etmeleri, evet, Resulullah'ın ashabından bazı kimseler gelip de bir arkadaşlarını öldüler, onun gibisini görmedik, neredeyse hep Kur'an okuyor, bir yerde konaklanılsa hemen namaz kılıyor, dediler, Hazreti Peygamber, peki, onun hizmetini kim görüyor, onun devesine, bineğine kim yem veriyor, diye sordu, biz, dediler, Hazreti Peygamber, o halde hepiniz ondan daha hayırlısınız, buyurdu.